Gıybet kul hakkı olarak değerlendiriyoruz. Evet. Ama bana yapılan şeyleri ya bir başkasına bak bana da bunu bunu falanca yapmış işte evet. ben bunu hak edecek ne yaptım falan gibi böyle anlatsam acaba gıybet etmiş evet. olur muyum? Şimdi tabii eğer gerçekten bir zulmü uğramışsa bir insan haksızlığa uğramışsa kendisine haksızlık yapılmışsa yapılan haksızlığı başkalarına anlattığı takdirde inşallah gıybet olmaz. Ve nitekim bazen insana bir haksızlık yapılır da insan gider kendi derdini. Veya hakkını e, o hakkı yiyen insanlardan alabilmesi için bir yerlere müracaat eder etmelidir de. O zaman bunu da gıybet saymamız gerekir onu sayıyorsa. Gıybet değildir inşallah bu. Ancak bazen bize haksızlık yaptığını düşündüğümüz yerlerde objektif olamayabiliriz. Yani gerçekten bana bir haksızlık yapılmış mı yapılmamış mı? Acaba ben mi öyle değerlendiriyorum? Bu durumda gidip başkasını aktardığımızda, ee, o insan bize haksızlık yaptığımızı düşündüğümüz insana karşı bir buguz besleyecek, yani. bir kim besleyecek, kızacak ona. Ee, dolayısıyla insanların da birbirine küsmesine, kalplerinin kırılmasına veya en azından birbirleriyle uzaklaşmalarına sebep olabilirim. Yani şunu söyleyelim o zaman, eğer gerçekten bizim derdimizi anlattığımız insan bize yardım, ola, yardım olabilecek, hakkımızı alabilecek bir kurumsa, bir merci ise, bir mevki ise, insansa gidip onu anlatalım faydası olsun bize. E ama eğer böyle bir durumda söz konusu değilse belki bizim nefsi e bazı hislerimiz, duygularımız da işin içerisine girebilir. Bu durumda anlattığımız takdirde zaten hiçbir menfaat elde edemeyeceğiz. Belki de zararımız da olabilir. E buna dikkat etmek lazım yani.